Merhabalar ve aynı zamanda günaydın diyelim. Günaydın. <gülüyor> çok profesyonel olmadığımız yayın içinde de çok belli olacak. <gülüyor> Biz Açık Radyo'nun bizim sayılan Açık Radyo'nun 18. yılının 10. Hmm. seyirci, izleyici destek, destek programının içinde yer alıyoruz şu anda. Ben Mazlum Çimen. Ben Saki Çimen ve bir de konumuz var. Arkadaşımız o da bizi burada izliyor Deniz Aslan Boğa. Şimdi biz yarım saat sizi meşgul edeceğiz. kendimize ait ya da kendi beyinlerimize ait şarkılar sunacağız, eserler sunacağız. Böyle bir sohbet geçireceğiz ne diyorsun yani? 10. Radyo senliğini kutluyorum. Evet, ben de. sevgili Mazlum Şiman. Sayın e, Saki Çimen. <gülüyor> ee, bunu kutluyor değil. Ve bu arada numaralarımızı söyleyelim. 0212 alan kodu. E, telefon numarası 343 -41, -41, 41 numaradan bize de ulaşabiliyorsunuz açık ya. 41 kere maşallah. Maşallah evet. diyeyim. Ama şu anda hiç uzatmadan böyle bir e, müzik dinleyelim önce. E, biz baba oğuluz. E, Öyle değil, değil mi? <gülüyor> ben babayım. Saki oğul. Benim oğlum. Ve Şimdi e, bir de babamızı da anarak. Büyük babayı evet. Nesim İçimen'i de anarak e, gireceğiz. Evet. Ama bunun yanında biz... Babalığımız dediğimiz bana çok emeği olan bir okutan sevgili Can de e, aramızda olmasını diliyoruz ki var zaten sözleri ona ait e, olan bir şiir. E, ben hayatta en çok babamı sevdim. Bütün babalara gelsin. Babalara bu gelsin lafını sevmiyorum. Bunu burada kullanmıyor muyuz olmasa? Biz kendi içimizde bunu söyleyelim. E, onu bestlemiştim. Onu dinleyerek başlayalım. Onu sonra... yeni çıkacak olan. Ha bu da yeni çıkacak. Olur. Önümüzdeki hafta çıkacak olan benim çalışmanın bir e, eseri içinde yer alan eser sözler Can Yücel'in Can Baba'nın. Ben hayattan çok babamı sevdim, onu beslemiştim. Onu bir dinleyelim, o sonra sorup de devam edelim. Aynen. Çılınar gibi yerden bitme bir çocuk Çarpık bacaklarıyla ha düştü ha düşecek Nasıl koşarsa ardından bir devin. O çapkın babamı ben öyle sevdim Ben hayatta en çok babamı sevdim Hayatta ben en çok babamı sevdim ben hayatta en çok babamı sevdim Bilmezdi ki mu semti Geldi midi gidici hep acele işi Çağım en güzel gözdüm arif müfettişi Atlastan bakardım nereye gitti Öyle öyle ezber ettim gurbeti Ben hayatta en çok babamı sevdim Hayatta ben en çok babamı sevdim Uçardım hasta oldum mu? Kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Bir helalleşmek ister elbette oduyla, dimi oduyla. Tifo iken başardım bu aşk oyununu. Tifo iken başardım bu aşk. Oh dedim göğsüne, göğsüne göğsüne gömdüm burnumu Ben hayatta en çok babamı sevdim Hayatta ben en çok babamı sevdim Ben hayatta en çok babamı sevdim Hayatta ben en çok babamı sevdim En son teftişine çıkana değil Koştururken ardından o uçmaktaki debin daha başka tür aşklar. Geniş sedalar için açıldı nefesi fikrim canevi. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Ben hayatta en çok Babamı sevdim Ben hayatta en çok Babamı sevdim Ben hayatta en çok Babamı sevdim Hayatta ben en çok Evet. E, umarım beğenilmiştir. Beğenilisini yapmıyoruz ama yani işimizden yani geldiği gibi. Ben çok Teşekkür ederim. Sen <gülüyor> beğendiğin <gülüyor> için çok tatlı. Oğlum beğenmiş sanki Çimen <gülüyor> beğenmiş. Ben de beğendim yaptığım için. <gülüyor> <şeyini. gülüyor> şimdi biz e, bu arada e, bir şirketimiz var. Çimens diye. Oradan işte ürünlerimizi çıkarmaya çalışacağız. Çalışmalarımızı. Bu benim önümüzdeki hafta çıkmaya sınıf dilediğimiz işte. E, <gülüyor> Lalfegan adlı bir çalışmaydı. Oradan devam edeceğiz. Daha sonra bir tane daha ama şimdi sanki e, ne yap ...biz neler yapıyoruz ya da ne yapmamız gerek? Bir, bir konuya bir şeyler söyle bana bakayım. Şimdi biz neler yapıyoruz? Biz e, Murat Ak diye birisinin albümünü yaptık. Kendisi eski Hı -hı. Çamur grubunun solistiydi. E, şimdi de, e, Destur adında bir albüm çıkarttı. Hı -hı. E, bunları hani biz neler yaptık? Hani onun raporunu veriyormuş. Ha, bu biraz Kastör şey gibi insanları... oldu. Biz kendi reklamımızı yapmak için yarım saat açık radyonun bölümünü <gülüyor> almış gibi olduk. Böyle yaşasın açık yaptırdık. radyo. Evet yaşasın açık <gülüyor> radyo aslında şeydi Can Baba'nı da şey almak istiyorum sözler can yüzeyindeki ama beni okutan dedim o şeyin gerçekten konservatöre girdiğimde ilk beş yılımı işte sonradan öğrendik ki sponsor dönüyormuş biz o zaman bilmiyorduk daha aslında ben altı yedi sene evveline kadar sponsorun olduğunu bilmiyordum sonradan anladım ki yani sponsor oymuş yani benim okul masraflarımı ve okumamı ilgilendirecek bütün güçlükleri aşan adam Can Yüceldi. Sonra sanıyorum Can Baba da yoruldu. Çünkü ekonomik olarak biz oradaydık. <gülüyor> can Baba da yoruldu. yoruldu Onat Kutlar'a beni teslim etti. 6 yıl ona tabi okuttu beni. Bu arada babam avuta çıktı yani. babam <gülüyor> Ama zaten durum çok kötüydü. Onlar okuttu beni. Burada önünde saygıyla eğiliyorum eksinde. Evet, Onat saygı. Kutlar'ın da sevgili Onat Baba'nın ve Can Baba'nın. Bu arada hemen dönelim şimdi biz e, Murat e, bir, o beni okutu derken biz de Murat'ın önünü açmaya çalışıyoruz aslında Aynen, şu anda. Biraz da öyle. Biraz da bize öyle bir misyon geldi. Murat Ak'tan da bir tane dinleyelim mi? Dinleyelim ee, kesin. Murat Ak e, Destur diye bir çalışma yaptı. Çıktı o, albüm şu anda. Çıktı. E, güzel de bir talep var. Aynen. Ee, neydi şarkını diye ee, bozun ezberimi bozun ezberimi olması bir lazım bir ezber bozalım şimdi akışın içerisinde ondan sonra da e, biraz daha sıkı ve sıcak bir sohbeti doğru gidelim bu arada yine telefonlarımızı bildirelim 0212 alan kodu 343 41 41 numaradan bize de ulaşabilirsiniz. Eğer canınız sıkılmıyor da bizi dinliyorsanız e, hala oradaysanız radyonun başında bize de soracaklarınız varsa biz buradayız. Açık radyoda burada ilişki kurmanızı talep ediyoruz buyurun, sevgilerle. Buyurun. Şimdi şarkımızı bir daha dinleyelim bakalım. Yaşılan eyledin yar, yıktın liram eyledin yar Söyle dedim, söyledin yar, bozdun ezberimi Yar yüreğim, atmaz olsun bunca derdim Son sonra tutmaz olsun, kırdım dizlerimi. Al hayatımı zirvasthan, ölelim aşktan. Al hayatımı yaz baştan, yanalım aşktan. Kudağımdan nasıl vaktiysen unutmam deli gözlerini Al hayatımı sil baştan, ölelim aşktan Al hayatımı yaz baştan, yanalım aşktan Şimdi bak tam medya şey televizyon ağzı kullanacağım işte. E, Murat Ak destur albümü Çimenz e, etiketiyle tüm müzik marketlerde. marketlerde. <gülüyor> yani. Evet bu bizim çıkardığımız ve çok da keyifle çalıştığımız Murat Destek Ak'ın. Evet Murat Ak çok da güzel bir çocuk yani güzel şarkılar yapıyor. Ben Hı. böyle beklemiyordum cidden çok etkiledi beni güzeldi. Hı. Yani Hı. nereden Hı. neresi ama halk müziği kültürü bale falan da genger yani rock şans olsun. Prodüktörlüğünü yap tuhaf bir şey. Hı -hı. Bu arada sen bir çalışma yaptın. Ee, Sabit Kancı'da Sabit bir film kancı. çıktı. Müziklerini yaptın sen. Evet çok da keyifli geçti çalışması. İsmail Vakir abime de çok sevgi saygılarımı getirip muhteşemede Alper e, mescidi. Çok keyifli bir çalışma oldu. Yani birlikte güzel çalıştık. Orada bir tane akşam oluyor diye kendimi beslenmedin işte söyledin. Evet onu söyledim. Senin söylemen iyi oldu. Biz hepimiz dedik başka söylesin başka söylesin. Sonra söyledim. sen söyledin ama güzel oldun. Valla güzel de tepki. Bir de senin ilk yani. defa bir komedi müziği mi yapıyorsun? Anne yani ilk defa. Yok ilk önce bir tane yapmıştım da ilk defa bu kadar profesyonelli. Benim niye haberim yok? O... Babanın ben nasıl? <gülüyor> ben hatırlamıyorum ama ben ilk defa bu sanıyorum da. Yok yok. İkincisi ya. bu. Ha, İki. İyi o zaman biz çok daha fazla muhabbete boğmadan müzikle gidelim o tamam. zaman. O zaman orada söylediğim parça akşam oluyor. Evet ama şimdi sabah sabah akşam oluyor dinleyeceğiz. Kimse karamsarlaydı girmesin. <gülüyor> şey, tamam. Biraz böyle de şey gibi hüzne gider gibi olur ama çok da keyifli oldu Çok da beğenildi bu şarkın. İnternette de baya dönüyor. Baya Sabit kanca meyhane sahnesi. Aynen. Akşam oluyor şarkısı. Akşam oluyor. Yani. dinliyoruz. Teşekkür ederim. Neydi? Sabit Kancı'nın... Kancı, Sound ve... Bu arada gelecek hafta da o da... O şeyde. da piyasaya çıkıyor. Piyasaya Akşam oluyor de şarkı Sağ Çimen sö söylüyor. Evet. Evet. Dinleyelim. Uçuşur pencereme adım her hecemde deli eder beni bu düşler güneşe yağmur yağdırmak gibi bu hayırlı. Her hecem Deli eder Beni bu düşler Güneşe yağmur Yaldırmak gibi Bu ayrılık Açık radyoda Malzun Çimen ve Saki Çimen'le beraberiz ya da siz de bizle berabersiniz. Fakat e, 0212 343 41 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz dedik. Bir daha söylüyorum 0212 343 41 41. Onuncu radyo sen mi? Evet ama şu ana kadar kimse aramadı demek ki bize gidin diyorlar. Yani, yani birisi arar kardeşim ya kimse aramadı. Biz bu programı biraz kısa keselim çünkü biraz sıktık gibi herhalde. Ee, bu aşamada şimdi biz zaten zamanımız doldu yarım saatte bir destek programıydı bu. Ee, biz de bunun onurunu yaşıyoruz. Gerçekten bizim için bir onurdu. Her zaman Açık radyo her zaman başım üstüne yeri var. Ve Açık Radyo'nun devamlı açık kalması dileğimizde. Biz e, yavaş yavaş bitirelim programımızı. Oldu. Bu arada Açık Radyo'nun destekçilerinden olan sevgili sanatçı arkadaşımız Selçuk Yöntem. E, beraber bir çalışma yaptık. Yine benim son çalışma içerisinde yer alan bir e, şiiri yorumladı. E, sanatçı e, sesiyle, o tiyatrocu karakteristik, karakteristik kişilik sesiyle. Şimdi onu dinleyerek veda edeceğiz. Hepinize e, hoşça kalın diyoruz. Tekrar 10. değil 11. yılda yine beraber olmak. 21. yılda yine 31. yılda 41. yılda. 101. Olmaz biz ölmüş olacağız. Yani e, ama olabildiğince burada olmaz. evet, efsane olabiliriz, olabiliriz yani, ama yani. Yani biz değil mi? Dünyayı bizim üzerimize kurmuşlar gibi olacak. Böyle kalacağız. Biz o e, şiir çalışmasıyla da sözler yine e, sevgili ustamız Atılı İlhan'a ait olan bir şiir Ne kadınlar sevdim zaten yoklar Benim bestem piyano saki bağlamam Bağlamama uzun şimen, ses Yani seslendirme yorumcu sanat arkadaşımız Selçuk Yöntem Herkese iyi günler, i̇yi günler. diliyoruz İyi günler Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemişti. Böyle bir sevmek görülmemişti. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharlı bir.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 bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıtları içime uykaktır. Sanki gökyüzünde birer buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktu. Böyle bir sevmek Görülmemiştir Ne kadınlar sevdim Zaten yoktular Böyle bir sevmek Görülmemiştir Böyle bir sevmek kadınlar sevdim zaten yoktular Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 10. Radyo Şenliği